Saralım saralım, atkoz oğlun trellan, niçin bir Hazırlayan ve sunan Muammer <gülüyor> Dostlar, hepinize merhaba. Tuna'nın biri yanından Maamir Ketencoğlu sevgiler selamlar yolluyor size. Bugün e, Yunanistan'dayız. Yunanistan'ın halk müziği alanındaki en değerli şarkıcılarından ve araştırmacılarından biriyle yaptığım röportajı dinleteceğim size. E, annemiz yaşında fakat e, azminden ve sıcaklığından hiçbir şey getirmemiş bir e, insanın sesini dinleteceğim. Hudomla Samiyu. Hudomla Samiyu e, Türk dinleyiciliği için e, yabancı zaten biraz sonra söyleyeceğim bunu. E, fakat 1950'lerden itibaren e, Yunanistan'ın her bölgesinin halk müziğiyle ilgili özel çalışmalar yürütmüş ve 1982'de bir e, dernek kurmuş. Hudomla e, Samiyu Halk Müziği Derneği adıyla. Bu dernek çerçevesinde e, yıllardan beri köy köy dolaşarak yaptığı kayıtları e, konu bütünlüğü içindeki plaklar halinde yıllardan beri sunmaya devam etmekte. Şimdi e, yaptığım röportajı dinletmeden önce e, bir şarkı dinleteceğim kendisinden 12 adalara ait bir e, gurbet şarkısı, bir denizci şarkısı e, daha sonra küçük küçük araya girerek ve şarkılar sunarak röportajımızı dinleyeceğiz. Zamanla Samyoo ve e, bir denizci şarkısı önce. sababecha ella mola ella A -a I love you, but what do I do? I Fala sa pusarna ngamu Fala sa pusarna ngamu tek Cristo Samiyodan dinledik. Denizci şarkısıyla başladık bugünkü programımıza. Şimdi e, röportajı dinletmeye başlayacağım sizlere. Nisan zannediyorum 1 veya 2 1996'da yaptığım e, röportaj. Şimdi burada birçok insanın emeği geçti. Onlara tek tek teşekkürlerimi yolluyorum. Öncelikle çevirimizi e, yani e, röportaj anında yanımda bulunan sevgili arkadaşım Atina'da şu anda. Stelio Berber ona teşekkürlerimi yolluyorum önce. Daha sonra e, röportajı Türkçe'ye çeviren sevgili Yorgo'ya, arkasından da seslendiren sevgili Eda'ya. E, tek tek e, teşekkürlerimi yolluyorum buradan. E, Ağızlarına, ellerine, kafalarına sağlık. E, fazla laf sokmayacağım araya. Doğrudan röportajı dinlemeye başlayacağız. E, elimdeki teyip doğrusu çok parlak bir kayıt sonucu e, elde edemedi. Duyacaksınız zaten. E, olanın en e, kalitesini sizlerle sunmaya çalışacağız. Evet, şimdi çok değerli bir dostumuz, ee, aslında anlatırken bile heyecanlanıyorum. Ee, Yunan halk müziğinin en önemli ustalarından, yıllardan beri e, sesini Yunan insanına e, duyuran, her geçen gün daha kalıcı çalışmalar üreten çok sevgili bir dostumuz, belki annemiz e, yaşındaki çok tatlı bir insanla birlikteyim, Varna e, Samuel yanımda. Ee, ben onlara önce merhaba demek istiyorum. Merhaba. Yasu yes, Yasu. Merhaba. Ee, İstanbul dinleyicisi kuşkusuz donlasamını çok tanımıyor. Ee, Bunlarımızın dibindeki bir ülkenin halk müziği olduğu halde e, orada ne olup bittiğini bilemiyoruz. Ee, ben şimdi kendisinden e, bu doğrultuda aslında çok fazla şey yaptığı halde Hanım, eee, bu noktaya nasıl geldiniz? Kendi hayatınızla müzik sevmenizle ilgili eee kendinizce anlatın diyeceğim. E, istediğiniz gibi anlatın kendi hikayenizi. Eee isterseniz o şekilde başlayalım diyeceğim. Ne. Ne, ne, ne. Öncelikle çocukluk yıllarımdan başlayayım. Ailem 1922 yılında Küçük Asya'dan geldiler. Orada doğdular, orada büyüdüler. Bayındır'da, oraya iki kere gittim. Annem 1,5 milyon Yunanlı ile beraber 1922'de Yunanistan'a geldi. Ve bir göçmen mahallesi olan Keseryaniye'ye yerleşti. Bildiğiniz gibi Atina o dönemde gelen göçmenlerin yerleştirilmesi için inşa edilmiş mahallelerle çevrildi. Babam geride esir olarak kaldı ve ancak iki yıl sonra 1924'te yapılan mibadelerle Yunanistan'a geldi. Ben bu göçmen mahallesinde doğdum. İnsanlar küçük Asya'dan göçerlerken yanlarında kültürlerini, halk kültürünü de getirdiler. Danslarını, şarkılarını, keyiflerini... Keyifleri hiç eksik olmadı. İçinde yaşadıkları yoksulluğa rağmen dans edecek, şarkı söyleyecek zamanı daima buldular. İşte ben çocukluğumda böyle bir ortam içinde büyüdüm. Dinlediğim şarkılar onların söylediği şarkılardı. Babam da çok güzel şarkı söylerdi. Babamın en sevdiği şarkı Doktordu. Έτσι λοιπόν εγώ ε, ε, μεγάλωσα από παιδί μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα ε, και τα ακούσματά μου τα μουσικά ήταν ακριβώς τα τραγούδια που τραγουδούσαν και ο πατέρας μου τραγούδισε πάρα πολύ ωραία και το πιο αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου ήταν το «Οντοκτόρ» <ΣΣΣΣ Λευκάς> <ΣΣ Λευκάς> Allora, taxi urbana logica. Alexandro. Ai là là là là. Che ne dai da da da. E Aman doktor, doktor, beni tebessümle çevirdi, splijes, na yatıpsın, yatırsın Baba en keyifli anlarında doktor şarkısını söylerdi. Yine de ben şarkının Türkçe sözlerini öğrenemedim. Buna rağmen çocukluğumda büyüdüğüm göçmen mahallesinde dinlediğim tüm şarkılar küçük aseden getirilmiş şarkılardı. Ayrıca evimizin yanında bir zinipol gibi sesi vardı ve oraya da devamlı gidiyordum. Çünkü Bizans müziği de çok hoşuma gidiyordu. Bizans müziği de geleneksel halk şarkıları aynı temele sahiptirler. Sonrasında 12-13 yaşlarındayken Bizans müziğinin büyük hocası Sinan'a Karay'a getirmiştim. Şimdi yaşı oldukça ileri, 95 yaşında. Okulu hala faal, öğrencileri ders veriyor bugün. Ve ben orada onunla çok fazla şarkı öğrendim. Çünkü Kara bizi Bizans müziği, kilise müziği ders vermesine rağmen her ilahinin yanında aynı makamda 2-3 şa halk şarkısı da dinletirdi. Sonuç olarak biz de kilise müziğiyle halk şarkılarının sentezleme şansını şansına edinirdik. Karaalice yıllık izinde o dönemde radyoda çalışıyordu. Yunanistan'ın köylerine giderdi. Halkın kendi ağzından şarkılar toplardı. O dönemde kasetçalar yoktu. Konuştuğumuz yıllar 41-42-43. Yunanistan 1944 yılında Alman halinden katıldı. Ne kaset çalar ne de kayıt imkanı vardı. Notalarını elle yazıyordu. Bize getiriyordu. Bizi onları öğretiyordu ve her hafta radyoda yarım saat program yapıyorduk. Programın adı Yunan Sedasıydı. Bu programlar hala radyoda ara sıra yayınlanmaktadır. Böylece Karanın yanında Bizans müziğinin ek olarak Yunanistan tüm bölgelerinden şarkılar öğrenmeye başladım. Pontus, burada çünkü burada Pontus'lar vardı. İstanbul, Makedonya, Thrakya, İpiros, Thessalia, Rumeli, Peloponisos, Kiritki adaları, Oniki adalar, Limni, Samothraki ve tabii küçük Asya, yani Karanın yanında tüm Helen bölgesinin şarkıları. Oldu. Şimdi hemen e, araya giriyorum ve bir gurbet şarkısı daha dinletiyorum. E, Kiklat Adalarından e, meşhur bir gurbet şarkısı. Ile dinlemeye devam ediyoruz. Evet. İkinci önemli aşama, benim 1954 yılında radyoda halk müziği bölümünde çalışmaya başlamam oldu. Oralarda bölüm şefim, hocam Simona Kara'ydı. O dönemde Yunanistan-Alman işgalinden kurtulmuş, ilk savaş bitmiş ve ülke yavaş yavaş kendi ayakları üzerinde durmaya başlamıştı. Yunanistan'ın tüm bölgelerinden çeşitli yorumcular ve gruplar Atina'ya gelip programlar yapmaya başladılar. Bunların en büyük hedefi radyoda çalmaktı. Radyo Yunanistan'da 1936 tarihinde kuruldu. Şarkıların radyolarda duyulmasını istiyorlardı. Ben de radyoda görevli olarak bir bu gruplarla direkt ilişki halindeydim. Onların çaldıklarını dinliyor, orijinal ve doğru olup olmadıklarını kontrol ediyorduk. Program kayıtlarını yapıp yayınlıyorduk. Böylece halk müziği icracılarıyla yakın ilişkiye girmiş oldum. 60’larda kimi plak şirketleri bize radyoda yayınlamamız için plaklar getirmeye başladılar. Ancak bu yorumlarda şarkıların orijinalinin bozulmuş olduğunu gözlemlemeye başladık. Şarkıların melodisine sözlerine müdahaleler yapılıyordu. Bunları çalmadan iade ediyorduk. Bunları yaşayınca ben de kendi özel halk şarkıları koleksiyonumu yapmaya karar verdim. Kayıt için bir alet aldım, bantlar. Ve bundan sonra yazları izne çıktığında kayıt aletini alıp çeşitli bölgeleri seçip, örneğin Makedonya, Odalar, Trakya, Pelabonisos, Girip ve müzikal malzeme toplamaya başladım. Halkın direkt sesinden, dedelerden, ninelerden, çünkü onlar geçmişe ve alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Kendi anne babalarından öğrendiklerini değiştirmek istemezler ve bir neneden bir dededen dinlediğiniz bir şarkının deformasyona uğramadığına emin olabilirsiniz. Şarkıyı anasından babasından dedelerinden nasıl öğrendiyse öyle söyleyecektir. Sadece şarkı değil, dansları ve genel olarak tüm alışkanlıklarını da değiştirmez. Sonuç olarak en iyi kaynak onlardır. Zaten Kara da aynı yöntemi izlemiştir. İleri yaştaki insanların yararlanarak derlemeler yapıyordu. Ben de aynısını yaptım. Ve şimdi bir şarkı koleksiyonum var. 4000 şarkı civarında. Bir dernek kurdum. Derneğimin amaçları arasında da plak yapmak da vardı. Madem ki günümüzde plak şirketleri, özellikle çok uluslu şirketler, yerel geleneksel müziğe hiç, ilgilenmiyor. Müzikle hiç ilgilenmiyorlar. Koleksiyonumdaki şarkılardan doğru seçkiler yapmaya çalışıyorum. Karnaval şarkıları gibi, sula şarkıları gibi, küçük asya şarkıları gibi. Ve bu şekilde derlemeler yapmak için elimde çok fazla malzeme var. 1954'te istifa ettiğim 1971 tarihine kadar radyodaki çalışmam dışında Juntan'ın sonuna doğru 1973-1974 bölgesel kültür dernekleri kurulmaya başlandı. Ve bunlar beni davet etmeye başladılar. Gençlik bu dönemde geleneksel müziği küçümsüyor ve daha aşağı görüyordu. Ve aynı şekilde yakın döneme kadar gençler radyoda bir halk şarkısı duyduklarında kanal değiştiriyorlardı. Bu kültür derneklerinde bulunan ilgili gençler bu geleneksel müziğin korunması için etkili oluyorlardı. Dernek çağrılarına cevap sanırım yegane insandım. Beni çeşitli yerlere davet ediyorlardı ve orada konserler veriyordum. Derneğin bölgesine göre eğer Makedonyalı ise Makedonya şarkıları söylüyordum. Yine Peloponnesos, Rumeli, Küçük Asya derneklerine ve kendi görevlerine ait şarkılar söylüyordum. İfade etmediğim ki bana bunda en büyük yardımı Savopoulos, Ziyonesi Savopoulos yaptı. Çünkü 1971 yılında Junta'nın iktidarda olduğu dönemde Dionysus, tabii onun müziğe çok önceleri başlamıştı, Selenik'ten geldikten sonra. Taşya'da konserler veriyordu ve gençleri etrafında topluyordu. Onunla eskiden tanışıyorduk ve beni geleneksel şarkılar söylemek üzere davet etti. Ancak sadece 3 kez gitme şansım oldu. Ardından beni Londra'ya davet ettiler. Bu arada Yunan halk müziği konserleri verdim. Fakat gençler, öğrenciler önünde şarkı söylediğim bu üç defa bile beni çok etkiledi. Çünkü gençler Dionysos'u güveniyorlardı ve onun onlar için davet ettiği bayan Sami'yonun müziğe özel ilgi, müziğine özel ilgi gösterdiler. Dionysos'un önem verdiği bir müzik türü gerçekten önemli olmalıydı. İlginin bir diğer önemli nedeni de öğrencilerin çoğunun taşa kökenli olmasıydı. Bu gençler yabancı müziğin etkisinde kalmışlar. Kulakları bu saçma yabancı müziklerle doldurulmuştu. Kendi müziklerine küçümser duruma gelmişlerdi. Manos Hadidakis, Thalorakis gibi çağdaş Yunan müzisyenlerini dinliyorlardı. Ancak halk müziğini köylü olarak nitelendirip hor görüyorlardı. Foket bunu akıl ve mantı olmayan ve geleneksel müziğin tadını almamış gençler yapıyorlardı. Halkın dilimde olan ve nereden kaynaklandıklarını bile bilemedikleri bu eski şarkıların geçmişi 9. hatta 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Şimdi yeni yeni gençlik geleneksel müzikle ilgilenmeye başladı. Bunda diğer ülkelerin bu yönde gösterdikleri başarının etkisi vardır. Çünkü her ulusun ilk müziği katı, katıksız kendi müziğidir. Şimdi yine araya giriyorum ve e, Adam Samir'in son yaptığı Kaneli Orizo e, adında plaktan e, Zakkum Kökü diyebiliriz zannediyorum. E, doğru hatırlıyorsam. E, bir Zeybek dinleteceğim. E, Batı Anadolu'dan e, Türkiye versiyonunun da bulunduğu bir Zeybek. Zeybek'in Zeybek sözleri ee, küçük yerleşim yerlerine kasabalara atıfta bulunuyor. Ee, Söke'den, Foça'dan, Bergama'dan, Ödemiş'ten ve ee... Menemen'den bahsediyor. Ee, sözlerini tabii şu anda çevirmek istemiyorum. Röportajı dinleyebilirim rahatlıkla diye. Dinliyoruz ebeğimizi.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 Bülentistan'da Lira ve EMA Columbia isimli şirketlerle çalıştım. Yurt dışında İsveç hükümeti için bir plak yaptım. Gurbetçi Kuş ismini verdiler. Paris'teki Fransız stüdyosu France Music çeşitli ülkelerden geleneksel müzik kayıtları yapıyor. Benim de akritika şarkılarından oluşan bir plakım çıktı. Bu şarkılar elimizdeki en eski şarkılardır. Bir plakta Kuzey İpiroz şarkılarıyla, iki plak. 1981 yılında bir dernek kurdum. Van Nassamiu Halk Müziği Derneği. Bunu yaparken devletten, kültür bakanlığından çalışmalarıma yardım alacağımı umuyordum. Derneğin amaçları arasında geleneksel halk müziği plakları çıkarmak da vardı. Özellikle benim yaşamım boyunca topladığım. Şimdi ben bu yayınlarla uğraşıyorum. Şimdiye kadar gurbet şarkıları, küçük Asya şarkıları. Bunlar küçük Asya'dan Yunanistan'a göçenlerin şarkıları, karnaval şarkıları ve son olarak Kalenor Yüza. Ki bunlar hepsi derneğin çalışmaları. Fakat bu işler çok yavaş ilerliyor. Çünkü biz tüccar değiliz. Derneğimizi karmacı gütmüyor. Çalışmalarımızı sürdürebilmek için öncelikle plaklarımızın satılması gerekiyor. Ve ancak böylece çalışmalarımızda ilerleyebiliyoruz. Yeni plaklar çıkartabiliyoruz. Bu da ne yazık ki çok zaman alıyor. Kolombiya şirketi ile Kalenda şarkıları plağa çıkardım ve daha başka plaklar çıkardığım plakların sayısı çalışmalarımı ve elimdeki malzemeye oranla çok az fakat bundan sonra tüm çabam daha az konser vermek çünkü grubumla beraber halk yabancılara ve Yunanlara sevdirmek ve tanıtmak için konserler vermek çok vaktimi aldı bunun için ki iki kere Avustralya'ya gittim iki kere Kuzey Amerika'ya bir kez Güney Amerika'ya Avrupa'da çok şehire Fransa'ya çok kez gittim Belçika'yı Sviçre İngiltere'yiz ve çok yereler Finlandiya Son dönemde Mısır ve Fransa'ya gittim. Yunanistan'da ise hemen hemen her yerde konser verdim. Fakat bundan sonra yaşım da ilerlediği için zaman ve enerji tasarrufu yapmalıyım. Çok daha gerekli gördüğüm plak kayıtlarıyla uğraşacağım. Geleneksel şarkıların plaklarının bulunmasını çok önemli görüyorum. Çünkü plak her eve, her aileye giriyor. Çocuklar dinliyor, şarkıları öğreniyorlar. Buna karşılık konserler çok çok güzel, çok hoş dinleniyorlar. Bitiminde ise onlar evlerine gidiyorlar. Ben evime gidiyorum ve unutuluyor. Plak ise kalıyor ve kalacak. Ben bir gün ödeceğim fakat plaklar, yaptığım kayıtlar kalacaklar. İşte bundan sonra benim tüm uğraşım bu olacak. Paskalya'nın yaklaştığı şu günlerde bu zamandan yararlanıp Makedonya'da Kozani ve Revena'ya gidip kayıtlar yapmak istiyorum. Perşembe günü gidiyorum. Lazaros ve Paskalya şarkıları kaydedeceğim. Şöyle ki seneye bu zamanlar Tanrı'nın izniyle iki plak ve CD'den oluşan yeni albüm piyasaya çıkacak. Paskalya şarkıları adını alacak olan bu albüm, bir önceki albümün karnaval şarkılarının devamı olacak. Evet, şimdi Makedonya'dan bir gurbet şarkısı daha dinliyoruz. <Sessizlik> Sepsie Evet, öncelikle sizlerden özür dilemek istiyorum. Ee, yanlış şarkıya girdik. Ee, şarkı öncelikle Epir'den, Makedonya'dan değil. Ee, ve Zana Samuel'in kendi sesini duymadık. Ee, plaklarında birçok bölgeden yerel sanatçılara yer verdiği için Epir'den e, bir örnek dinledik. Kendisi değil diye dinlediğimiz kuşkusuz. Şimdi e, röportajımızı dinlemeye devam ediyoruz. Dünyada halk müziğinin durumu her geçen gün benim fikrim bu. Kötüleşiyor çünkü Amerika ve Batı müziğinin etkisi bütün dünyada kendisini daha ağırlıklı hissettiriyor. Fakat Yunanistan bu biraz daha şanslı diye düşünüyorum. Hmm. E, buna rağmen kendi yaptığı müzik özellikle genç nesil tarafından nasıl oluyor? E, Yunanistan'da halk müziğinin durumu e, kendisine göre nasıl, nereye doğru gidiyor? Ναι. Λέει, λέει, πιστεύει λέει πιστεύει. ότι γενικότερα παγκοσμίως παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι λαϊκές παραδόσεις έχουν μία μεγάλη ύφεση από τώρα και πολλά χρόνια ε, αλλά θεωρεί προνομίουχος την Ελλάδα και πιστεύει ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι οι υπόλοιπες χώρες και ήθελ, ρωτάει πώς αντιμετωπίζει η Νεολέα την παραδοσιακή μουσική σήμερα. Λέει ότι στην Ελλάδα Rusya'nın muzikleri, Rusya'nın muzikleri çok azaldı. Evet, gerçekten çok azaldı ve yalnız şimdi değil, uzun zamandan beri bu böyle. Bak şimdi, nasıl anlatayım? Bunun sebepleri çok fazla. Her şeyden önce insanlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, en azından Yunanistan'da ve buradaki iç Savaş'tan sonra, Yunanların daha zengin ve daha büyük ülkelere doğru göçü başladı. Göç ve gurbet Yunanistan için çok eski bir olgudur. Antik dönemden beri diyebilirim. Çünkü ülke fakir diyelim ve herkes birbirine bakmakla yükümlü. Ve gurbete gidip para kazanmak zorunda. Yunanlarda gurbete gitme her zaman vardı. Antik Yunan'da gurbet tanrısı bile vardı. Gurbete gidişteki büyük artış 1922'de de büyük gidişler gelişler oldu. Savaş sonrası oldu. Almanya, Belçika, Amerika, Avustralya'da gemiler dolusu insan gidiyordu. Bunun yanında bir iç büyük göç de yaşanıyordu. Köylerden kovup gelen kalabalıklar Atina'ya akıyordu. Atina'nın nüfusu o zamanlar bir 15 milyondu. Şimdi ise Yunanistan nüfusunun yarısı. Yani insanlar doğdukları yerleri bırakıp göç ediyorlar. Yaptığım geziler sırasında, örneğin Limne Adası'nda ve İpirosa, kimi köylerde son derece güzel evleri kapatılmış, insansız, terk edilmiş gördüm. Yani insanlar köklerinden koparıldılar. Yurt dışına gidenler, Amerika-Avustralya bağlarını ve geleneklerini sürdürüyorlar. Ve bunlar iki şey tarafından korunuyor, kilise. Dins onları birleştiriyor ve geleneklerini yaşatmak için kurdukları dernekler. Bu derneklerde şarkılarını, danslarını yaşatıyorlar. Evet. Yunanistan'ın içinde Taşra'dan büyük şehirlere, özellikle Atina, Göçenler ise aksine büyük şehirlerde şehirli oldular. Yani sonuç olarak kendi yerel şarkılarını unuttular. Panayırlarını, danslarını, düğün, nişan, vaftiz, isim günleri, geleneklerini unuttular. Bunları hep geride bıraktılar. Şehirlere gelen bu insanlar iletişim araçlarının bombardımanı altında kaldılar. Radyo ve televizyonda beyinleri yıkandı. Yabancılar kendi ürünleri uluslararası plak şirketleri aracılığıyla pazarlıyorlar. Uluslararası bu şirketler özel radyoları finanse ederek istedikleri müziğin satılmasını sağlıyorlar ve bu şekilde gençlerimizi yoldan çıkarıyorlar. Diğer yandan Yunanistan devleti geleneksel müziğimize hiçbir koruma ve yardımda bulunmamakta. Kaldı ki geleneksel müziğimizi okullara kadar sokabilirdi ve hatta anaokulundan itibaren çocuklar şarkılarımızı öğrenebilirdi. Devletin bu konuda okulları yok. konservatuvarları var fakat Avrupa müziği için. İstanbul'daki gibi ki gördüğümde gözlerim yaşardı. Bir konservatuvar yok. İstanbul Konservatuvarında İhsan Özgen'in kemençe sınıfını, kanun, ney, ut, tüm, eğitim eğitimi bölümlerini gördüm. Çocuklar orada eğitiliyor. konservatuvarda gençleri gördüğümde şaşırdım. Şimdi kötü bir şey söylemeyeyim. Burada kim uğraştı? Kimse. Eğitim Bakanlığı durumu gördüğü haldeki ben bunu bakana da söyledim okullara sokamaz mıydı bunu tabii bunun için öncelikle öğretmenlerin 30 40 şarkı öğrenmesi gerekir çocuğa öğretmezsen ne öğrenecek çocuklar ebeveynlerinden ninelerinden geleneksel şarkıları dinleme fırsatı bulamıyorlar halbuki geleneksel şarkılar günümüze kulaktan kulağa nesilden nesile aktarılarak geldiler Bunlardan en eskileri 8. yüzyıldan kalma ve günümüze bu şekilde ulaştılar. Evde dinle, dinleyemiyorlar. Radyolar bu şarkıları yayınlamıyor. Televizyon keza, okulda öğretilmiyor. Geleneksel şarkıların bozulmamış doğru yorumlarının plakları çok az bulunuyor. Çünkü geleneksel müziğin bozulmuş haline rastlamak daha kolay. Allah kahretsin, yaşadığımız toplum içinde bizi geleneksel müzik yapmaya ilham verecek hiçbir şey yok. Bu kahrolası modern dünyada ilham verebilecek ne var? Bütün bu yukarıdaki nedenler geleneksel müziğin küçümsenmesine ve onunla ilgilenilmemesine yol açtı. Diğer yandan bir dönem rebetiko türü büyük bir çıkış yaptı. Rebetiko türü geleneksel şarkılarla ilgili olmamasına rağmen 9.8 ölçüsünü almıştır. Bu ölçü çok çok eskidir. Aynı şekilde kasap havası ki İstanbul'a ait bir türdür. Rebetiko şarkılarının sözlerinde kötümserlik baskındır. Halbuki geleneksel şarkılarda kötümserliğe rastlanmaz. Bir yiğitlik vardır. Antik dönem, dönemden beri Yunanistan'da da savaşlar olur. Geleneksel şarkılar da bu savaşlar konu edilir. Örneğin bir Girit halk şarkısında Anne ben öldüm ama sen kimseye söyleme. Dostlarımı sevenlerimi çağır onlara sofra kur. Bu şarkıdaki gücü ve yiğitliği görebiliyor musun? Halk şarkılarının konuları annenin çocuğunu uyutmak için söylediğin ninneler, ninnelerle başlar. O sana üç büyük köy barışladım. Çiçekleriyle İzmiri, gemileriyle Sakızı, incileriyle İstanbul'u. Halkın hayal gücünün sınırı yok. Hayatın tüm evvelerinin şarkısını yapmıştır. Sadece Yunanlar değil, Türkler, tüm uluslar. Müziği ilk olarak sıradan insanlar yapmıştır. Nota filan yoktu. Bu insanın içsel bir ihtiyacıdır. Bir buçuk yaşında bir oğlum var. Oturup kanalorazeyi dinliyor. o kısmı alo şeklinde söylüyor. En güzel kim şarkı söylüyor diye sorduğumda onla, diyor. İnsan doğduğunda minderle büyüyor. Sonrasında aşk şarkıları, tarihi şarkılar, gurbet şarkıları, karlanda, ağır iş şarkıları. Şarkı türlerini saymaya parmaklar yetmez. Bunun yanında Yunanistan'ın her bölgesinin kendine özgü bir sili var. Karadenizli başka türlü şarkı söyler, Giritli başka, Epiroslu başka, Frakyalı başka, Kikla olanlar başla. Evet, demin de dediğim gibi her bölgenin kendine özgü şarkıları vardır. Konular 3 aşağı 5 yukarı benziyor. Düğünler her yerde oluyor. Ağıt, cenaze her yerde var. Ninni konular tüm Yunanistan'da hemen hemen aynı. Fakat müzikal şekil değişiyor. Ritimler değişiyor. Giritte dans edildiği gibi Frakya'da hiçbir zaman dans edilmiyor. Küçük Asyalıların dansları olan karşılama ve zeybek iyi oynanmaz. Bunları ek olarak her bölgenin müzik aletlerinde de farklılıkları vardır. Eskiden her bölgenin kendine özgü kıyafetleri de vardı. Sokakta birini gördüğün zaman Yunanistan'ın hangi bölgesinden olduğunu söyleyebilirdin. Şimdi az önce dinleyemediğimiz Makedonya gurbet türküsünü dinliyoruz. O zaman da Shadows hide the Şimdiden Ekim ayında bir telsik olmazsa İstanbul'a gelmeyeceğinizi müjdeleyebilir miyim? Müjdeleyebilir miyim diye sordum. na na Arda, Arda Onur, bana gönderdiği davetiye göre Cemal Celi Reşit konser salonunda ufaksı bana oturuyor 1996'da ulaştı Peki kimden gelirse eğer canı isterse İstanbul dinliği ister İstanbul'dan olabilir, ister Bayındır'dan olabilir, ister canı istediği herhangi bir bölgeden kişiktir Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? ve kaçtı ne bilesin sen. Eee dedi ya Ne normal et bu et bu et. La pena traigo dime cassette con annemden öğrendiğim bir işareği. Anne anne anne evet gibi abi istia nda fi la sta filla ramman satka Dai dai to nata you alone, I'm going to leave you Tıra, tıra, day day dam. sa. Sen kadino, taflur ya, mavi mumatya, keleka, yarar ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok güzel şeyler söylerdi, biraz önce adam Yaşı ilerlemiş bir kadın olarak gençler gibi politikacıların etrafında bağırıp çağırmak dönemini yaşadım ve geçtim. Şu sonuca ulaştım. Genel olarak politikacılar, halklarının ve ülkelerinin çıkarını düşünen az sayıdakilerin dışında, Şahsi ve parti çıkarlarını gerçekleştirmek için uğraşırlar. Kim iktidara gelecek? Tüm kavgalar, oyunlar bunun için yapılıyor. Hangi partiden gelirse gelsin artık ben politikacılara inanmıyorum. Tabi Yunanistan'da sol bir partiyi iktidarda denemediğimiz için bu konuda da bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat diğer partiler sağ, merkez ve merkez sol halka bir şey vermek için uğraşmıyorlar. Ne sosyal olarak ne de manevi olarak. Benim gördüğüm halkın gelişme yollarını tıkayarak taleplerinin artmasını önlemek istiyorlar. Bunun için politikaya bulaşmıyorum. Sadece bir yurttaş olarak doğruları söyleme hakkım ve özgürlüğüm var. Beni şahsi olarak ilgilendiren tüm hayatım boyunca yapmaya çalıştığım ve yaptığım gibi halkımı manevi olarak bir şeyler verebilmektir. Çünkü ben de halktan aldım. Kayıtlarını yaptığım şarkıların hepsini halkın kendisinden aldım. Hiçbiri benim yaratım değil ne de gökyüzünden düştüler. Halk o dönemde şarkılarını bugün de tamamıyla farklı koşullarla yarattı. Ve en önemlisi maddi kaygılar sonucu yaratmadı. Çünkü bugün her şeyin etrafında döndüğü temel eksen ister politika ister savaşlar olsun her şeyin ama her şeyin temeli paradır. İnsanlar adı para olan şeytana kendilerini satmış durumdalar. Ve para bu şemsiyenin altında tüm kötülükler doğuruyor şuna eminim dünya üzerindeki tüm uluslar belki zengin değil fakir ama mutlu dingin ve rahat bir hayat yaşayabilirlerdi şimdi insanlar daha fazla para kazanmak için durmadan koşturuyorlar gün boyunca durmadan bir oraya bir buraya daha fazla para kazanmak için koşturuyorlar sonuç ise ne evlerine yorgunluktan tükenmiş bir şekilde varıyorlar ancak bir duş alabilecek vakitleri var tabi su bulurlarsa ancak yemek yiyorlar ve yatıyorlar. Diyebilirim ki bugün insanlar bir hayvan gibi yaşıyorlar. Evinde dinlenmek için televizyonu açıyorsun ve ne görüyorsun? Hep şiddet, ölüm, kavga, dövüş, kısacası görmek istemediğin her şey. Halbuki sen rahatlamak için dingin bir şey istiyorsun. E, bir zaman ve bu gerçekten çok zor. sohbeti bize sunduğunuz için çok çok teşekkürlerimi iletiyorum ben. Είχαμε να μπέσουμε τα μου δεδοσία, δεν είναι και ο ζωής διόρως. Ευχαριστώ ιδιαίτερα που παραχωρήσατε τη συνέντευξη και το χρόνο, τον πολίτημα που έχετε. Και ότι σύντομα πιστεύετε θα σας ζήσει στην πόλη και θα... Ben teşekkür ederim. Dün konserimde tanıştığımız halde kendi çocuğum gibi hissettim. Sade ve doğal olduğu gibi ben de doğal davrandım. Evime davet ederek sınırlı olan vaktimden ayırdım. Umuyorum ki İstanbul'a konser vermek için ya da çok sayıdaki Türk ve Yunanlı dostlarımız ziyarete geldiğinde tekrar görüşeceğiz. <gülüyor> Evet, sizlere bu dokunaklı zannasamıyor Cümlelerinden sonra e, hitap edebilmek çok zor. Son şarkımız, tabii daha sonra veda edeceğim size. Son şarkımız e, Küçük Asya'dan yine Adonla Samya'dan. Küçük Asya'dan bir şarkı, Batı Anadolu'dan bir e, halk türküsü dinlettim sevgili Dona sesinden. Evet bugün sizlere yaptığım röportajı dinlettim. E, sevgili Stelio'nun, e, yorgunun ve Eda'nın kulaklarını tekrar çınlatıyorum. Üçüyle de yürekten teşekkürlerimi yolluyorum tekrar. E, ve telefon numarası vereceğim size yine. E, program sonrasında yarım saat telefonun başında olacağım ve programla ilgili düşüncelerinizi ve herhangi bir e, ayrıntıyı benimle paylaşabilmeniz için 296-2389'dan 92'ye kadar 296-2389-90 91-92 önümüzdeki hafta görüşemeyeceğiz yine Yunanistan'da olacağım ben e, 15 gün sonra Tuna'nın beri yanında görüşmek üzere saygılar sevgiler dostlukla kalın <Sessizlik> Saralam, saralam, atkoz oğlunun. Neden bir ağustal? Tuna'nın beri yani. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketenciolu.